Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi Ağlamak ve tırnakları kesmek abdesti bozar mı? Abdesti bozan hususlar içerisinde ağlamak ve tırnakları kesmek bulunmamaktadır. Zaten bir mümin tırnaklarını uzun tutmamalıdır. Çünkü abdest uzuvlarından olan ellerimizi yıkadığımızda ıslanmayacak, ıslanmayan yer kalmaması gerekiyor. Her tarafın ıslanması gerekiyor. Eğer ki tırnaklar uzun olursa buralara dolan pislikler abdestin e, abdesti engelleyebilir. Bu nedenle e, abdest için her zaman ve temizlik için, sağlık için, sıhhat için tırnakların kısa olması gerekir. Ancak tırnaklar uzamışsa ve abdestli isek tırnaklarımızı kesince abdestimiz bozulmaz. Yine aynı şekilde abdestliyken iken hüzünlenip de ya da bir şeye üzülüp duygusal bir anımızda gözyaşı dökerek ağlayınca da yine abdestimiz bozulmaz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.